1221 numaralı konu, Hazreti Peygamber ve eşabının mescidde kayıp aramaktan hoşlanmamaları, bir adam devesini yitirmişti, mescide gelerek, kırmızı bir deve gören var mı, diye bağırdı, Hazreti Peygamber, deveni bulamayasın, mescidler ne için yapılmışsa, orada ancak onlar yapılır, dedi.